eser Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin Bahçede kuru bir ağaç vardı. Fırsat buldukça oraya tırmandığımı ve tehditlere kulak asmadan teneffüs sonuna kadar daldan dala atladığımı gören muallim bir gün ''Bu çocuk insan değil, çalı kuşu!'' diye bağırmıştı. İşte o günden sonra adım unutulmuş ve herkes beni çalı kuşu diye çağırmaya başlamıştı. Bilmem nasıl, sonradan bu isim aile arasında da aldı yürüdü ve Feride adı Bayram elbiseleri gibi pek sayılı günlerde kullanılan resmi bir isim olup kaldı. Çalıkuşu benim hem hoşuma gider hem işime yarardı. Bir münasebetsizliğimden şikayet edildiği vakit fütursuzca omuzlarımı silker, "Ne yapayım? Bir çalıkuşundan ne beklenir?" derdim. Evet, ben hakikaten garip, anlaşılmaz bir çocuktum. Hocalarımın zayıf damarlarını yakalamıştım. Her birinin en ziyade neden üzüleceğini gayet iyi keşfeder, ona göre işkenceler hazırlardım. Bir hocamızın son derece temiz ve titiz olduğuna dikkat etmiştim. Yanından geçerken kalemimin iyi yazmamasından şikayet eder gibi yapar, onu şiddetli sallayarak zavallının bembeyaz yakasına mürekkep sıçratırdım. Yine bir tanesi vardı ki, böceklerden pek korkardı. Kitaplardan birinde boyalı bir akrep resmi bularak makasla etrafını kestim. Sonra bu kağıt parçasını yemekhanede yakaladığım iri bir at sineğinin sırtına zamkla yapıştırdım ve akşam mütalasında bir bahaneyle hocanın yanına yaklaşarak kürsünün üzerine bıraktım. Merhaba sevgili edebiyat dostları. Dinlediğiniz satırlar Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu adlı romanından. Bu programımızda Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden biri olan Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı ölümsüz romanını tanıtacağız sizlere. Çalıkuşu yazarın en bilinen romanı. Romanda iyi eğitim görmüş bir İstanbul kızının Anadolu'nun çeşitli köy ve kasabalarında öğretmen olarak geçirdiği sürpriz ve duygu dolu serüveni anlatılıyor. Feride'nin serüveni çocukluk yıllarından başlıyor ve kuzeni Kamuran'a duyduğu amansız aşkın gölgesinde devam ediyor. Akrabalarımla bir türlü geçinemezdim Yaşça kendimden çok büyük olan akraba çocuklarını bile yıldırmıştım Binde bir içimde bir sevgi dalgası kabaracak olursa Bu da ayrı bir felaketti İnsan gibi sevmeyi, sevdiğimi güzel güzel okşamayı öğrenmemiştim. Sevdiğim insanın üstüne bir canavar yavrusu gibi atılır, kulaklarını ısırır, yüzünü tırmalar, tartaklıya tartaklıya şaşkına çevirirdim. Akrabalar arasında yalnızca birine karşı anlaşılmaz bir çekingenlik ve cesaretsizliğim vardı. Besime teyzenin oğlu Kamuran. Ma'afî, çocuk demek de pek doğru olmazdı. Bir kere yaşça büyüktü. Sonra çok uslu ve ağırbaşlıydı. Çocukların arasına karışmaktan hoşlanmaz, elleri ceplerinde kendi kendine deniz kenarında dolaşır yahut ağaçların altında kitap okurdu. Kamran'ın kıvırcık sarı saçları, beyaz, nazik, parlak bir cildi vardı. O kadar parlak bir cilt ki, cesaretim olsa da kulaklarına yapışsam, yakından yanaklarına baksam, aynada gibi kendimi göreceğimi sanırdım. <Gülüyor> Aşarı olduğu kadar duygusal, gözü pek ve sevgi dolu olan Feride, ayrıca herkesin gıpta edeceği bir güzelliğe sahip. Böyle bir karaktere eserinde hayat veren Reşat Nuri Güntekin'in hayat hikayesine kısaca bir göz atalım. Reşat Nuri Güntekin, 1889 yılında İstanbul'da doğdu. Askeri doktor olan babasının mesleğinden dolayı çocukluğu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde geçti. Roman ve hikayelerinde Anadolu'yu ve Anadolu insanını çok gerçekçi anlatmasının nedeni de bu olsa gerek. Evet, Anadolu'da geçirdiği yıllar sebebiyledir ki eserlerinde Anadolu insanı çok sahici ve canlıdır. Reşat Nuri Güntekin ilkokula Çanakkale'de başlar. Daha sonra Galatasaray Lisesi ve İzmir Frerler Okulu'nda okur ve St. Josef'ten mezun olur. 1912'de Darülfünun Edebiyat Fakültesini bitirir. Değişik okullarda öğretmenlik ve müdürlük yapar. 1939 senesine kadar Milli Eğitim Müfettişliği görevini sürdürür. Bir dönem milletvekiliği de yapan Reşat Nuri, 7 Aralık 1956 tarihinde Londra'da vefat eder. Ülkesinden kilometrelerce uzakta vatan hasretiyle hayata veda ederken eşine son sözleri şunlar olmuştur. Güneşe bak. İstanbul'u görebiliyor musun? Ben Londra'nın en bedbaht hastasıyım. Esimci edebiyatçılarımızdan biri olan Reşat Nuri Güntekin, eserlerini daha çok Cumhuriyet döneminde yazar. Deneme, eleştiri, hikaye, roman ve tiyatro türlerinde verdiği eserler, ilk yayınlandıkları dönemde olduğu kadar günümüzde de yoğun ilgiyle okunmaya devam etmekte. Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü, Kavak Yerleri, Tanrı Misafiri ve Anadolu Notları yazarın diğer bazı eserleri. Reşat Nuri Güntekin, Romanlarında ülke gerçeklerine mutlaka yer verir. Karakterlerin duygusal yanlarını tasvir ederken, ülke gerçeklerinden soyutlamaz, mutlaka yaşadıkları dönemin izlerini de anlatır. Çalıkuşu 1962-63 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatrolarında sahnelenir. 1966'da sinemaya uyarlanır. 1986'da televizyon dizisi olarak TRT tarafından yayımlanır. Ayrıca Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde baleye de uyarlanır. Sevgili dinleyenler, Çalı Kuşu romanına kaldığımız yerden devam edelim. Feride ve Kamuran'ın arasında geçen sohbeti dinleyelim. Kış ortasında olduğumuzu unutturacak kadar güzel ve sakin bir akşamdır. ...etrafımızdaki kuru dağ tepeleri... ...bir mercan kızıllığı içinde yanıyordu. Kamuran'a karşı suçlarımı bu kadar kolay kabul etmemde... ...bunun da mı tesiri vardı acaba bilmiyorum. Bu saatte onun gönlünü alacak bir kelime bulmak... ...benim için dayanılmaz bir ihtiyaçtı. Fakat aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Şuraya biraz oturabilir miyiz Feride? Sen nasıl istersen ama... ...sen naziksin, kuru yere oturma. Ne yapıyorsun Feride? Hasta olmaman için pardüsümü seriyorum. Zannederim ki seni muhafaza etmek bundan sonra benim vazifem oluyor. Ne söylüyorsun Feride? Bunu sen mi bana söylüyorsun? Nişanlandığımızdan beri senden işittiğim en tatlı söz. E, sana biraz sitem yapmaya hazırlanıyordum fakat şimdi hepsini unuttum. Ben sana bir şey yapmadım ki. Zannederim ki yaptın Feride hatta fazlaca bile. E, bir nişanlı bu kadar ihmal edilir mi? İçimde fena şüpheler de uyandı. Sakın Müjgen yanılmış olmasın. Müjgen yanılmış olsaydı böyle olmazdı ki. Böyle ne demek? Yani benim nişanlım mı olmazdı? Evet. Feride'm. Feride Feride Kamuran'la evleneceği gün bir tesadüf sonucu Kamuran tarafından aldatıldığını öğrenir. Ve onu bir daha görmemek üzere Anadolu'ya öğretmen olarak gider. Kırılan kalbini öğrencilerine duyduğu sevgi ve mesleğine duyduğu tutkuyla onarmaya çalışır. Gitmeden önce Kamuran'a bir not bırakır. Bir daha ölünceye kadar birbirimizi görmek yok. 1922 yılında yazıya dökülen çalı kuşu romanında, o döneme ait sosyal ve tarihi koşullar tüm çıplaklığıyla göz önüne serilmekte. Örneğin, bürokrasinin yeni yeni işlerlik kazandığı o yıllarda, Roman kahramanı Feride de... ...bazı bürokratik karışıklıklardan nasibini alır. Görünüşü ne kadar sefil olursa olsun... ...o gün mutlaka sevmek azmiyle gittiğim bu mektepte... ...nasıl bir felaketle karşılaştığımı... ...ayrıntılarıyla anlatmalıyım. Kapıcı kulübesinde kimse yoktu. Bahçeden geçerken... ...hareli bir dokuma elbise içinde... ...yaşlıca bir kadına tesadüf ettim. Kolunda eski bir meşin çantayla... ...sokağa çıkmaya hazırlanıyordu. Beni görünce durdu... ...ve dikkatlice bakmaya başladı. Bir şey mi istiyorsunuz hanım? <gülüyor> Müdür hanımı görecektim. Bir işiniz mi var? Müdüre benim. Öyle mi efendim? Ben yeni coğrafya ve resim hocanız Feride'yim. Dün İstanbul'dan geldim. Aa bir yanlışlık olmasın kızım. Bizim coğrafya ve resim hocalığı açıktı fakat bir hafta evvel Gelibolu mektebinden bir hoca gönderdiler. İmkanı yok efendim. Beni Marif Nezareti'nden gönderdiler. Emrim çantamda. Fesupan Allah, fesupan Allah. Emrinizi göreyim. Ah <gülüyor> böyle yanlışlıklar ara sıra oluyor. Farkında olmadan ikinizi de aynı yere tayin etmişler. Vah vah Huriye Hanım vah. Eee Huriye Hanım kim efendim? E, Gelibolu'dan gelen öteki hoca. Kendi halinde iyi bir kadıncağız. Oranın havasıyla uyum sağlayamamış. Burasını istemiş. Meğer bir çarenin başına gelecek varmış. E, yalnız o değil. Ben de müşkül mevkide kalıyorum efendim. <Gülüyor> Konaklarda yaşamaya alışmış, İstanbullu genç ve güzel bir kız için Anadolu'nun köylerinde öğretmenlik yapmak ve Anadolu'daki hayata alışmak kolay olmaz ama Kamuran'a duyduğu öfkeyle karşılaştığı zorluklardan yılmaz. Feride'nin öğretmenlik yaptığı yoksul bir köyle ilgili düşünceleri şöyle. Sevmeye başladığım üç şey var. Birisi penceremin altındaki akar çeşme ki hiç durmayan sesiyle yalnız gecelerimde adeta bana arkadaşlık ediyor. İkincisi küçük vehbi. Hatice Hanım'ın saltanatı zamanında ömrünü sandığın dibinde sırt üstü ceza çekmekle geçiren çocuk. Ben bu afacana iyiden iyiye abayı yaktım. Üçüncü sevdiğime gelince o kimsesiz küçük bir kızdır. Derse başladığımın galiba beşinci sabahıydı. Sıralarda göz gezdirirken birdenbire kalbim tatlı bir heyecanla çarptı. En arka sıranın ucunda bembeyaz beyazlenecek kadar uçuk sarı saçlı, duru beyaz tenli, melek gibi güzel çehreli bir kız çocuğu inci gibi dişleriyle bana gülümsüyordu. Feride bu küçük kızı o kadar çok sever ki onu evlat edinir. Munisi adlı bu tatlı kızın sevgisiyle yaşamak güzelleşir, Yalnızdı biraz olsun azalır. Munise, istersen bana annede Daha iyi olur. Olur mu abacığım? Niçin olmasın? Sen küçüksün abacığım. Sana nasıl anne derim ki? <gülüyor> Neden ben küçük olayım? Ben yirmi yaşını geçmiş koskoca kadınım. Sen benden o kadar büyük değilsin ki abacığım. On dört, on beş yaş. <gülüyor> <gülüyor> Sen daha gelin olacaksın abacığım. Ben saçının iki tarafına teller takacağım. Birkaç yıl sonra Munisa adlı bu tatlı kızın ölümü, ona onunla geçirdiği bütün güzel günleri unutturacak ve onu büyük bir yıkımın eşiğine getirecektir. Hangi ümide sarılsam elimde kalıyor. Neyi seversem ölüyor. İşte... Üç sene evvel bir sonbahar akşamıyla beraber ölen genç kızlık rüyalarım, kendi küçüklerim, sonra Monise onun arkasından belki kalbimin öksüzlüğünü avuturlar diye ümit ettiğim talebelerim. Yavrularını tehlikede gören bir ana kuş hırçınlığıyla üstlerine titrediğim bu şeyler, sonbahar yaprakları gibi birer birer sararıyor, dökülüyor. Daha 23 yaşıma girmedim yüzümden, vücudumdan çocukluğun izleri silinmedi. Halbuki gönlüm baştan başa bütün sevdiklerimin ölüleriyle dolu. Güzelliği her görev aldığı köyde çalı kuşunun başına dert olur. Güzel ve genç bir kızın yalnız yaşaması herkesin dikkatini çeker ve kimse Feride'yi rahat bırakmaz. Her gittiği yerde çalı kuşu dışında başka başka lakaplar takılır. İpek böceği, gülbe şeker ve hatta fındık kurdu. Feride her durumda lafını esirgemeyen cesur bir kız olmasına rağmen cahil insanlara laf anlatmaya gücü yetmez ve sürekli başka okullara tayinini ister. Feride, tayinle geldiği Kuşadası'nda Anadolu'daki köylerden birinde tanıştığı yaşlı doktorla yeniden karşılaşır. Doktor, bir baba gibi sahip çıkar Feride. Atımı bir parça biliyorsunuz. Bazı esrarımı hemen zorla benden çaldınız. Benim güzel hem de çok güzel bir nişanlım vardı. Beni aldattı diye onu kalbimden silip attı. <gülüyor> Bana bak küçük. Öyle değil. Gözlerimin içine bak da söyle. Onu sevmiyor musun? Hayır sevmiyorum. Ah zavallı küçük. Sen onun için senelerden beri çıra gibi cayır cayır yanıyorsun. O seninle beraber kendine de yazık etmiş. Bu aşk başkasında zor bulur. Niçin bana bu ağır iftirayı reva görüyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Hatırlarsın ya. Seni o köyde gördüğüm gün bunu anladım. Saklamaya çalışman nafile. Sevda çocuk gözlerinden uyku gibi akıyor. <gülüyor> Feride ona zor zamanlarda kol kanat açan doktorla kağıt üstünde formalite icabı bir evlilik yapmak zorunda kalır. Bu evliliği sadece kağıt üstünde olmasına rağmen evlendiği gün Feride son olarak Kamuran için günlüğüne bir şeyler yazar. Kamuran ben seni sevmesini senden ayrıldıktan sonra öğrendim. Gönlümün içindeki derin, hazin, ümitsiz hayalini sevmekle. Bütün olan şeylere rağmen sen yine bir parça benimdin. Ben bütün ruhumla senin. Sevgili dinleyenler, Çalı Kuşu adlı eşsiz romanın bazı kısımlarını sizlerle paylaştık. Romana okuduğunuz zaman aklınıza takılan bütün soruların cevaplarını bulacaksınız. Acaba Feride Kamuran'dan uzakta yaşamayı sürdürebilecek mi? Doktorla yaptığı kağıt üstündeki evliliğin akıbeti ne olacak? Kamuran Feride'nin izini bulabilecek mi? Çalı kuşu yaşadığı acılardan sonra eskisi gibi şen şakrak gülebilecek mi? Çalıkuşu duygusal bir roman ve her satırında insanı derinden etkileyen sözcüklerle dolu. Reşat Nuri Güntekin bu romanıyla okuyucuyu kendine bağlamakta ve kitap okumanın ne büyük bir zevk olduğunu tekrar tekrar hatırlatmakta. Sevgili edebiyat dostları, edebiyatla kalın. Hoşçakalın.